ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi 33. sözden 33 pencereli 33. sözden pencereler okuyorduk. Birinci pencereyi ve girişini okumuştuk. Şimdi ikinci pencereyi paylaşmaya çalışacağız inşallah. Eşya vücut ve teşaffüsatlarında nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit mütehayir, şekilsiz bir surette iken Birdenbire gayet muntazam hakimane öyle bir teşahüsü ve, ve çiğ veriliyor ki mesela her bir insanın yüzünde bütün nebnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batin duygularıyla kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet parlak bir sikkeye hadiyet olduğunu ispat eder. Tekrar baştan alırsak. Eşya vücut ve teşahüsatlarında. Yani eşya var edilirken ve kendi kimlikleri onlara verilirken. Nihayetsiz imkanat yollar içinde mütereddit. Yani her şey olabilecekken. Adı tereddütle adım atarken. Mütehayyiz, şaşkın bir vaziyetteyken. Şekilsiz bir suretteyken, herhangi bir şekli de yokken, birdenbire gayet muntazan, hakimhane öyle bir teşahhusu veçi veriliyor ki. Evet, bütün eşyada bu görülüyor. Bunun en bariz örneği, insan anne karnında daha bir küçücük, bir tek e, hücreyken, bu hücrenin bölünmesiyle 2, 4, 8, 16 hücre olurken, 32-64 diye artarken aslında birbirinin aynısı 64 tane hücre vardır insanın gözünün önünde. ve Birbirinin aynısı. Birinin diğerinden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu şekilde bölünmeye devam etse şekilsiz, koskoca bir top gibi bir varlık ortaya çıkardı. Ama ne oluyorsa oluyor belli bir andan sonra Hücrelerin bir kısmı bir tarafa gitmeye, bir diğeri diğer tarafa gitmeye ve değişik değişik şekiller ve haller almaya başlıyor. ve Birbirinden hiçbir fark olmayan bu hücrelerin bir kısmı göz, bir kısmı kulak, bir kısmı damak, bir kısmı dudak olurken bir kısmı tırnak, bir kısmı deri, bir kısmı kıl haline alıyor. Niye böyle oluyor? Bunun biz daha da yoktur. Bu bizim kendi maceramız olduğu gibi bütün hayvanların da macerasıdır, hatta bitkilerin de macerasıdır. 2, 4, 8, 16 şeklinde artarken hücre sayısı, sonra inanılmaz bir şekilde farklı yerlere emir almış asker gibi adeta gidiyorlar ve muhteşem bir mimari teşkil ediyorlar. Evet, her şey olabilecekken niye bu şey oluyor? Bu kimliğe bürünüyor? Evet. Nihaysız imkanat yollar içinde mütereddit, müthayyir, şekilsiz bir suretteyken birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahusu ve ci'i veriliyor ki Evet, bu insanın kendisinde bir zati olduğu gibi bütün diğer varlıklarda da var insanın gözünü teşkil eden hücreler her türlü olabilecekken niçin bu türlü oluyor? Niçin böyle perde perde inşa ediliyor? Belli kalınlıklarda, belli renklerde, belli özellikle bir yapı arz ediyor. Bu mevcut muhteşem organı teşkil ediyor. Evet. Ve insan vücudunda insan ısı, vücudunun ısısı mesela herhangi bir değer olabilecekken niçin illa da en ideal değer olan 37 santigrat derece gibi değeri buluyoruz. Ve o değer korunmaya çalışılıyor. İnsanın kan şekeri her türlü olacak için burada duruyor ve bu muhafaza edilmeye çalışılıyor. Daha insanın vücudunda birçok denge var. Yüzlerce denge. Bunların hepsi daracık rakam aralıkları içerisinde muhafaza ediliyor. Evet. Bütün bunlar bu imkanları belli bir noktada durduran ve orada yürüten bir vücuba yani bunu böyle bir gerektiren bir ilim, irade ve kudrete işaret ediyorlar. Evet. Mesela her bir insanın yüzünde bütün evnai cinsinden her birisine karşı birer alameti farika, o küçük yüzde bulundu. İnsanın yüzü diğer insanların yüzüyle ortak noktaları taşıyor. İki göz, iki kulağı, bir burnu, bir ağzı var. Dişler vesairesi falan. Genel hatları itibariyle diğer insanlarla ortak ama her insan özel. Her insanın siması diğer insandan farklı. Her insanın sesi diğer insanın sesinden farklı. Hatta her insanın kokusu diğer insanın kokusundan farklı. Parmak izine kadar insanlar birbirinden farklılar. İşte temel uzuvlarda neredeyse birbirinin aynısıyken Küçücük yüzde bu kadar farklılıklar, derceden ve özel bir kimlik sunan kudreti bize gösteriyor. İnsanın, insanı diğer varlıklardan ayıran ve insanı özel bir kimlikle donatan Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor bu. Dolayısıyla bütün o varlıklar o yaratıyor ki, insana da bu simayı diğerlerinden farklı olarak veriyoruz diye gösteriyor. Ve zahir ve batın duygularıyla insanın daha çok cihazları var. Zahiri duyguları, iç duyguları iç manevi duyguları gibi. Yani Kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle. Yani i̇nsanın nasıl bir cihaz lazım hepsi tasduman verilmiş. O yüz gayet parlak bir sikki ehadiyet olduğunu ispat eder. Yani bütün yüzleri o yaratan yaratan odur. Bununla Cenab-ı Hak birliğini göster. Yüzleri birbirine benze yaratmakla. Ama her bir insanı diğerlerinden farklı olarak yaratmakla da bu işin bir otomasyon olmadığını ve her şeyi bizzat Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesiyle kudretli kendisinin yarattığı, hiçbir şeyin üstün körü olmadığı, her şeyin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle şekillendiğini gösteren muhteşem örnekler bunlar. Evet. Her bir yüz, yüzer cihetle bir saniye hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Yani yüzdeki hangi uzvu alırsanız alın, hangi ayrıntısına dalarsanız dalın, ister mikroskoplarla ister çıplak gözle inceleyin. Ve her birinin muhteşem bir sanat olduğunu, muhteşem bir ilim ve hikmete istinat ettiğini insan görüyor, anlıyor. Bu cana bakın varlığını gösteriyor. Diğer taraftan da diğer insanlarla bu farklılığının özenle muhafaza edilmesi de gösteriyor ki bütün varlıklar içerisinde ona özel muamele yapılmış. Yani buna vahidiyet ve hadiyet diye üstad birçok yerde işaret ediyorum. Bütün varlıklar doğrudan doğru ona bağlı, onun sevk idaresine bağlı olduğu gibi her bir varlığın yanında adeta bütün isimleriyle Cenab-ı Hak var. Dolayısıyla her yerdeyken hiçbir yerde olmamak kavramı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü birbirinden ayrı, yüzbinlerce insan yaratıyor, yüz yüzbinlerce canlı yaratılıyor. ama Hepsine çok özel bazı farklılıklar veriliyor. Özel bir sima, özel bir kimlik veriliyor. Evet, onun vahdetini gösteriyor. Vahdetini ve ehadiyetini gösteriyor. Bütün yüzlerin heyeti mecmuasıyla ishar ettikleri o sikke, her bir yüzde teker teker teker bunu okuyoruz. Bunu hepsini birden okuyabilsek o yüzlerde bütün eşyanın halıkına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Demek ki her bir varlığı yaratan terbiye eden ihtiyacına ise veren ve onun hayatını her türlü zararlardan muhafaza edip devam ettiren zat aynı zattır. Ey münkir ey inkarcı hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri evet bunlar çok özel sikkeler damgalar turralar taklit mümkün değil. Her biri böyle. Bütün kainatın sultanından başka hiçbir insan, bir insan, hiçbir zat bir insanın veya bir mahlukun simasına müdahale edemez. Evet. Bu taklit kabul etmez bir turra var, bir patent var adeta yüzünde. Her bir yüz bunu gösteriyor. Mecmundaki, yani bütün yüzleri bir araya getirerek baktığımızda parlak sikke-i samediyeti görüyoruz. Evet. Samediyet. Yani bu yüzü yapan vahide ehattir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Ondan başka her şey ihtiyaç sahibidir. Onları da ihtiyacını gören birisine işaret etmektedir. O bütün kainat hep yazdan. her şeyin ona muhtaç olduğu fakat kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadığı bir zata delalet işaret ediyor. Evet. Bundan başka hiçbir tezgaha bu muhteşem icraatsı sanat havale edilemez. Üçüncü pencere, zemin yüzünde 400 bin muhtelif taifeden bir aşığe var burada. Hatta o taifelerden bir kısmı var ki bir senedeki efradı. Zaman Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. Zemin yüzünde 400 bin muhtelif tayfeden ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat envanın ordusu. Biyolojide tasnifler, taksyonomi sürekli değişiyor. Üstad bu satırları yazarken 400 bin tayfe diye farklı bir taksyonomi tasnif varmış herhalde hayvanat arasında. Hayvanat ve Nebatat'ın tasnifinde. Şimdi milyonlarla ifade ediliyor. Milyonlar taife. Evet. ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat enva'ının ordusu. Haşiyede işaret edildiği gibi bir türden bahsediyoruz. Ve bazı türlerin o kadar çok efradı var ki. Evet. Bir senedeki bir türün efradı insanların kıyametten... Hz. Adem'in kadar geçen periyotta doğacak, ölecek bütün insanların sayısından daha fazla. Sadece bir senedeki efradı yani fertleri. Evet. Böylesine muhteşem ordular var yeryüzünde. Bitkilerden, hayvanlardan ibaret. Bir müşahede ayrı ayrı erzakları. Evet. Ordu denince disiplin akla geliyoruz. Zaten bu gösterikleri müthiş bir e, disiplinden dolayı ordu diye e, burada belirtilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de geçen cunudullah tabiri var. Evet. Mahlukat bir ordu gibi Cenab-ı Hakk'ın emrine amade. Ona ne vazife vermişse, ne fonksiyon yüklemişse onu tas tamam icra ediyoruz. Akılları olmasa bile, akılları yetmese bile. Bütün hayvanatta ve nebatatta bu görülüyor. Nasıl bir fonksiyon görmesi emredilmişse o fonksiyonu taslamamı yerine getiriyor. Böyle olunca bir ordudan çok daha disiplinli muhteşem ordulardan meydana gelen bir yeryüzüyle karşı karşıyayız dolayısıyla. Yeryüzü muhteşem bir ordu ya. Her bir nebat taifesi bir ordu, bir tabur. Bin müşahede ayrı ayrı erzakları. Evet, ordu var. ordunun fertlerinin ihtiyaçları da var. Bilmiş müşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, libasları, silahları, talimatları, tehisatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirisini şaşırmayarak bir surette tedbir ve idare etmek öyle bir sikkedir ki hiç şüphe kabul etmez güneş gibi parlak bir sikke-i sikke vahide haddir. Evet. Ordu benzetmesinin arkasında bunlar var. Yani bütün mahlukat ihtiyaç içerisinde. Bunların ihtiyaçları karşılanıyor. Hiçbirinin e, ihtiyacı göz ardı edilmeden, küçümsenmeden. Yani bu böyle muhteşem bir ordu ki. Bazıları işte fil gibi büyük, bazıları sinek kadar küçük. Evet. Bazıları o kadar çok, bazıları o kadar yaygın. Evet. Bunların hepsinin ayrı ayrı erzakları veriliyor ne tür ihtiyaçları varsa o ihtiyaç sadece yemek içmek anlamda değil hayatın devamı için ne lazım geliyorsa hepsi veriliyor suretleri işte birbirine de benzemiyor yani bir, bir, bir filin suretiyle mesela bir farenin sureti görünüşü bir değil silahları işte filin hortumu var efendim koçun boynuzu var arının efendim iğnesi var zehri var her şey kendine layık muhteşem birer silah da verilmiş Hayatını muhafaza etmesi, kendini koruması için. Libasları. Her birinin kostümü de farklı. Üniforması da farklı. Bir diğerine benzemiyor. Yeryüzüne baktığımızda milyonlarla ifade edilen farklı farklı libaslar var. Talimatları, terhisatları. İşte ordu'da eğitim de var. İşte belli bir fonksiyon görmek üzere eğitimden geçiriliyorlar. Her bir nebat, her bir ağaç, her bir böcek, her bir hayvan da aslında böyle bir talimattan geçirilmiş hangi fonksiyonuna verilmişse o fonksiyonu en güzel şekilde yerine getiriyor. Bir pek böceği muhteşem bir e, kumaş imal edip e, kendisine verilen vazife en güzel şekilde yapıyor ki taklidi mümkün olmuyor. Balarısı kendisine emredilen balı en güzel kıvamda yapıyor ki onun daha güzelini yapmak mümkün olmuyor. E, vesaire tarzında her hayvan hangi fonksiyon için yaratılmışsa bunu en güzel şekilde yerine getiriyor getiriyoruz. Demek ki bu orduyu Ta, ta, bu orduyu terbiye ve ta, e, talim eden zat çok güzel terbiye ve talim vermiş. Evet. Terhisatları. Evet. Aynı zamanda bunların askeri alınmış ve terhis ediliş tarihleri belli. Dolayısıyla belli bir ekolojik denge adı altında bugün bildiğimiz şeyler kendisini gösteriyor. Her, her birine kendisine layık bir askerlik süresi adeti verilmiş gibi belli bir ömür verilmiş. O ömür de dikkatli bakıldığında son derece özenle seçilmiş diyormuş. Evet terhisatları Kemal mizan ve intizamlayan çok özel bir ölçü ve düzen içerisinde yapılıyor. Hiçbir unutulmayarak yani bir asker aç bırakılmıyor. Hiçbirine şaşırmayarak bir surette yani birine diğerinin elbisesi verilmiyor, diğerine birinin potunu verilmiyor vesaire herkesin kendisine layık bir şekilde Herkesin e, sevdiği, yiyeceğe ayrı, ona ayrı ayrı e, veriliyor. Bir surette. Tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki, hiçbir hiç şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikke-i vahide hattir. Evet. Şimdi her bir tabura, her bir bölüye farklı farklı kumandanlar nezaret etseler, karışıklıklar olabilir. Çünkü bütünü görerek hareket edemezler. Çünkü bütünü görerek hareket etmek... Askerin bütün göz önünde bulundurarak bir kısmını terhis edip bir kısmını yeniden askere almak, bütününü görüp erzakını vakti münasipte ona göndermek gibi, bütüne bakıp hükmedebilmek son derece önemli. Madem böyle bir düzen var, böyle bir nizam var, böyle bir ölçü var, o halde hepsini birden gören ve hepsini görürken birini bile ihmal etmeyen, bir nazar altındalar. Dolayısıyla her şeyi gören ve her bir şeyi teker teker bütün detayları ile gören bir zatı vahidi hat var. Bu sevgi ve idare ona aittir. Evet. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim, hepsini kucaklayan bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka. Yani o her türlü silahı ilbası efendim terhis tayin ederken muhteşem bir gaye de gözetiyor, ona göre yapıyor. Yani çok bilinen örneğiyle bal arıların bal arılarının sadece ortadan kalkmış olması yeryüzünde yüzünde hayat imkansız kılacak di de deniyor. Çünkü nebatatın aşılanmasına çok büyük bir hizmetleri var. Ya bir tarla faresinin ortadan kalkmasıyla. ...nasıl bir ekolojik felaketin meydana geldiğini anlatan bir sürü yayınlar var. Dolayısıyla küçük bir müdahale her şeyi tepe taklak ediyor. Dolayısıyla insan eli karışmadığı zaman böyle bir dengesizlik olmuyorsa... ...ve insanın iradesiyle bunlara müdahale ettiği zaman böyle bu tarz sıkıntılar ortaya çıkıyorsa... ...ekolojik bir kıyamet adeta kaçınılmaz hale geliyorsa... ...bu şunu gösteriyor ki... ...her şey muhteşem bir nizam... Ve intizamın esiri. Bu nizam ve intizamda her şeyi gören ve her bir şeyi teker teker nazarında bulunduran bir zatın sevk ve idaresidir. Onun kumandasıdır. Her şey, her şeydeki düzen, o kumandanı azama işaret ediyor denilebilir. Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri yani taburlar ayrı ayrı da değil. yani. Mesela bir bahçede Kaç çeşit çiçek var, kaç çeşit böcek var vesaire. Her birinin de ayrı ayrı kıyafetleri, terhisatları, efendim silahları, suretleri var. İç içe olmasına rağmen hiçbir karışıklık eseri görülmüyor. Halbuki fercil basar el min futur sırrıyla. Yani çevir bakışını bir çatlak, bir hata görebilecek misin? Diyor kerime. Sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur. Bilim her şeyi tamamen e, tek bir fotoğraf gibi göremediği için zaman zaman bazı yanılsamaları oluyor. Yok anne e, sütünde demir miktarı azdır diye bir hata bulduğunu zannedip demir yüklüyor. Halbuki fotoğrafın tamamı görüldüğünde çocukların demire çok hassas olduğunu bağırsakların Dolayısıyla demir az ama az demirden çok istifade edebilecek bir e, mekanizma bağırsaklarına yerleştirilmiş. Bu keşfedilinceye kadar bu bir hata olarak görülüyor ama sonuçta tezahür ediyor ki hata demek hata. evet Çünkü insanlar fotoğrafın tamamını hata edemedikleri için bir köşesinde kendilerince bir hata bulabiliyorlar ama fotoğrafın tamamı göz önünde bulundurulduğunda o hatanın da aslında muhteşem bir mucize ihtiva ettiği ortaya çıkıyor. Demek hiçbir parmak karışmıyor. Yani bu hadiseleri birileri birazcık müdahale şansı bulsalar karışıklık alameti görülecek. Umumi bir nazarla baktığımızda hiç bir karışıklık kalamet yok. Hele de insan elini kirli elini bu işlere karıştırmamışsa. Evet her şeydeki nizam ve intizam her şeyin her şeyini idare eden ve başkasının müdahalesine müsaade etmeyen Cenab-ı Hakk'ın sevk idaresidir. Evet demek ki hiçbir parmak karışmıyor. bir küçük pencere daha okuyalım. Küçük. Satür olarak küçük, küçük. Minik bir paragraf. Ama aslında çok muhteşem bir pencere. Bu pencereden bakarak Rabbimizin bazı icraatlarını seyredip bazı isimlerini temasa etme e, şansı bulacağız inşallah. Dördüncü pencere istidat lisanıyla bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri lisanıyla bütün hayvanlar tarafından ve lisan ıstırarı ile bütün mustarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir evet, dua ediliyor dualar kabul oluyor demek ki duaları kabul eden biri var evet. bizim elimiz gökyüzüne yetişmiyor dolayısıyla müdahale de edemiyoruz peygamberin azahı elini kaldırıyor kendisini inkar eden kalme Cenab-ı Hakk'ın kendini tasdik emaresi olarak ne istediklerini sorduğunda ayı ikiye bölmesini istiyorlar. Ayı ikiye bölmek bir insanın haddine mi? Değil. Elini kaldırıyor. Doğasını yapıyor. Sonra parmağıyla iki parça ediyoruz ayı. Bir insan ayı iki parça edebilir mi? Hayır. Ediliyorsa ne anlama geliyor? Demek ki ayın sahibi o benim peygamberimdir, o benim elçimdir. Ona itimat edin, itibar edin. Onun emirleri benim emirlerimdir demek istiyorsun. Dolayısıyla o insan aslında elini kaldırdığında bir dua etmiş oluyor. Ya Rabbi bu inkarcı kavme karşı bana bir tasdik nişanı olarak ay böler misin? Diye dua ediyor ve bir işaretiyle ay iki parça oluyor. Bu icraat Cenab-ı Hakk'ın icraatıdır. Ortada bir talep var ve bu talebin kabulü var. Aynı el, ellerini kaldırıyor kuraklık zamanında. Daha indirmeden muhteşem bir yağmur geliyor. Bu neyi gösteriyor? Duaları kabul eden zatın kendisini göstermesini gösteriyor. Evet, duada bu nokta var. Dua ediyoruz. Elimizin yetmediği işler oluyorsa eğer, dualarımızı kabul eden, gönlümüzden geçeni bilen ve rahmetiyle muamele edip bize cevap veren bir Rabbimiz var. Duada bu mana var. Fakat dua sadece bizim kısaca arz ettiğim, elimi, elimizi kaldırıp Rabbimizden istediğimiz dua değil. Burada Üstad Hazretleri muhteşem bir dua tasnifi içerisinde e, önümüze koyuyor. Ve duanın arkasında görülen duaları kabul eden Kadül Hacat ünvanı altında Cenab-ı Hakkı bize gösteriyor. Tekrar satırların başına dönersek İstidat lisanıyla bütün tohumlar tarafından. Demek ki tohumlar da Dua halindeler. Bir tohum zerri haliyle bir ağaç olmayı talep ediyoruz. Adeta bir projenin bina olmayı talep beklemesi gibi. İşte bir tohumun bir haberin de bir ağaç olmayı bir nebat olmayı meyveye çiçeğe yaprağa durmayı talebi var. Bu talebinin gerçekleşmesi için neye ihtiyacı var? Mesela bahara ihtiyacı var. Yağmura ihtiyacı var. Tam da dünya gibi bir yere ihtiyacı var. Bütün bu ihtiyaçların hepsi görülmüş. Eline, hizmetine gönderilmiş. Dolayısıyla çiçek açmış, meyveye durmuş bir ağaç aslında tohumların kabul olmuş duaları anlamını taşıyor. Evet. Bir tohumun ...böyle muhteşem bir mimari olan... ...bir ağaca inkılabı... ...doğrudan doğruya kudreti sonsuz... ...mesela baharı getirebilecek... ...dünyayı yaratıp... ...gece ve gündüzü... ...tam da... E, ...belli dengeler içerisinde... ...koyabilecek, yüzünü belli bir ısı derecesinde... ...belli bir nem derecesinde koyabilecek... ...ve güneşi yedi kat... E, ...atmosferle süzüp... ...en yararlı bir halde... ...onu hizmetine sunabilecek... Bir kudretin duasını kabul etmesiyle ancak ağaç olabilir. Dolayısıyla manavlar dolusu meyvelere bakıyoruz. Hepsi kabul olmuş duaların neticesidir. Evet her bir çekirdek, her bir abbe duaya durmuş. Ve muhteşem e, meyveler, sebzeler, çiçekler ellerine doldurulmuş gaybi bir hazine tarafından. Evet, Bunlar kabul olmuş dualardır. Demek duaları kabul eden muhteşem bir zatın ihtişamlı rahmetinin tecellileri bunlar. Ve ihtiyacı insan ile bütün hayvanlar tarafından. Hayvanların da ihtiyaçları var ama ihtiyaçlarını görmekten ne kadar uzaklar. Dünya'ya gelen bir yavrucak kendi ihtiyaçlarını nereden bilebilir? Biyoloji ve biyokimya gözüyle bakarsak yani benim şu kadar proteine, şu kadar ya, şu kadar efendim potasyuma, bu kadar magnezyum, bu kadar şuna buna vesaire tarzında ihtiyaçlarını sıralayıp bunların da şu kadarına ihtiyacım var diyecek kadar ne bir anlayışa sahip, anlayışa sahip bile olsa bunları e, temin edecek güce, kudrete, hakimiyete sahip. Sadece ihtiyaç lisanıyla inliyor, istiyor. Ve bu duaları kabul oluyor. Memeler musluğu tam da bu istediklerini verecek bir şekilde fabrika gibi işlettiriliyor. Tam da ihtiyaçları gibi miligram, mikrogram cinsinden tam da midesine, ağzına layık bir tarzda gönderiliyor. O halde bütün hayvanların bütün ihtiyaçları yaradan arz ediliyor ve yaradan onun bütün ihtiyaçlarını görüyor. Ona bakıyor, besliyor. Zararlı durumlardan muhafaza ediyor vesaire. İşte yaşayan her bir hayvan aslında kabul olmuş binlerce duanın nişanesi anlamına geliyor. Evet. Ve lisan ile bütün mustarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir Yani zor durumda kalan insanlar etmiş olduğu dualar var. Bunları son derece etkin bir şekilde, belirgin bir şekilde görüyoruz ki kabul ediliyor. Yani mazlumun ahı denen durum var. Boşluk kalmıyor yani. Çünkü çok zor durumda kalmış. Onun için mazlumun ahını almamak yoksa ahistasi çıkacağını bilmek gerekiyor. Bu insanların e, dilinde umumi bir kelam olmuş. Mesela anne baba gibi böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellilerini yansıtan insanlara karşı asi olan evlatların başını doğrultamayacağı, iki yakasının bir araya gelemeyeceği bütün halk nezdinde bilinen bir şeydir. Anne, anne babasının ahını alan abat olamayacağını herkes biliyor. Demek ki niye bunlar zor durumda yapılan bedduaların sonucu olarak bunlar kendilerine böyle bir belayı celbetmiş bulunuyorlar. İşte bazen böyle Üstad Hazretleri'nin bir başkaldığı ifade ettiği bir örnek var. Kırık bir tahta parçası üzerindeki üzerindeki kalbi kırık bir insanın doğası hürmetine denizin hiddeti şiddeti dinip o insan sahil selametine çıkabiliyoruz. Varsa onun o zayıf, zor durumda kalan o insanın samiyetle yapmış olduğu bu dua, çok ciddi sıkışıklık içerisinde yapmış olduğu bu dua kabul görüyor. Evet. İşte bütün bu duaların kabul edilmesi, duaları kabul eden, her şeyin her şeyin her türlü ihtiyacını bilen, her şeyin her türlü sesini fark eden Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Onların her türlü ihtiyacını verebilecek yine kudreti, hikmeti, ilmi gösteriyor. Evet. İşte bu nihayetsiz duaların bil müşahede kabulü icabeti. yani Bütün bu dualar gözümüzün önünde kabul ediliyor. Her biri vücuba ve vahdete şahadet ve işaret ettikleri gibi. Her biri Cenab-ı Hak’ın hem varlığının kat'i olduğuna, hem de bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını görmesi cihetiyle hepsinin duasını işittiğine ve zaten bir insana mesela ihtiyacı için bir elmayı vermenin ancak güneş Sistemi'nin eline tutabilen birine mahsus olduğuna işaret ediliyor başka yerlerde. Böyle baktığımızda yani elma istiyorsam elmayı kimden isteyebilirim? Bahar tezgahını işlettirip bana bahar tezgahının mahsulü olan bu ağacı ağacının da bu meyvesini veren Rabb'den isteyebilirim ancak tarzında bir bakış açısıyla baktığımızda bir vahdeti de görüyoruz. Benim ihtiyacımı görebilecek zat bütün kainata hakim bir zat olabilir tarzında. Dolayısıyla hem varlığını göstereceğine bakın hem de birliğini. Dolayısıyla ondan başkasının müdahalesinin mümkün olmadığını işaret ediyoruz. Ve işaret ettikleri gibi mecmu büyük bir mikyasta, Yani teker teker hep her şeyde bunu görebiliyoruz, her bir doğada ama bütün bu duaları beraber düşündüğümüzde büyük bir mikiyasta bil ve daha bir halık rahim ve kerim ve mucibe delalet eder ve baktırır. Demek ki bütün bu duaların kabullerinin arkasında hepsini beraber bir araya getirerek baktığımızda rahim bir halık merhametli bir yaratıcı kerim, vermeyi seven kerem sahibi, lütuf sahibi bir Rabbi ve mucip. Yani bir şey istediğimizde bize dönüp bakan bir Rabbi bize gösteriyor. Ona delalet eder ve baktırır. Subhaneke alel mena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ba'hru davanen hamdulillahi rabbil alaminel fatiha.